Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, İzmir'in Seferihisar ilçesinin Kavakdere ve Orhanlı köylerinin arasında yer alan geotermal enerji santralinin yani JES'in zaman zaman yeraltından çıkan zehirli deşarj suyunu yeraltına geri basmak yerine dere yatağına saldığı ileri sürdü. Bölge halkı derinden çıkan ve içerisinde birçok kimyasal madde bulunduran bu suların yer altına gönderilmesi gerekirken şirketin son bir yıldır bazen ayda bir bazen üç haftada bir bu suları maliyeti azaltmak için santralin yanından geçen dere yatağına saldığını, geçen haftalarda da dere yatağından gökyüzüne buhar yükseldiğini ifade etti. Orhanlı Köyü Derneği'nin sosyal medyada yayınladığı görüntülerde ise dere yatağından yükselen buhar net bir gözle görüldü. Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili konuyu meclis gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. G7 ülkeleri bir yandan iklim değişikliğiyle mücadelede yeni taahhütlerde bulunurken diğer yandan da OPEK'e petrol üretimini arttırma çağrısında bulundu. Berlin'de yapılan toplantı sonrası enerji bakanları tarafından yapılan açıklamada, OPEC'in kilit rol oynadığı enerji alanında petrol ve gaz üreticisi ülkelere sorumlu şekilde davranma ve sıkılaşan uluslararası piyasanın ihtiyaçlarına cevap vermeye davet ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Rusya ile OPEC Artı oluşumu altında bir işbirliği yürüten OPEC, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kendilerine yapılan yıllık olarak belirlenen üretim artışının üstüne çıkılması çağrılarına bugüne dek direndi. Birliğin önümüzdeki hafta buluşması ve hayat pahalılığı yükselmesine neden olan artan petrol ve doğalgaz fiyatlarına rağmen daha önce belirlediği üretim planlarına sadık kalacaklarını açıklaması bekleniyor. G7'nin normalde iklim gündemini değerlendirmesi bekleniyordu ancak savaş petrol tüketicisi ülkelerin önceliklerini tekrar gözden geçirmesine ve kısa vadeli enerji güvenliği endişelerinin uzun vadeli iklim planlarının önüne geçmesine neden oldu. G7 grubunda bakanlar enerji krizinin iklim değişikliğiyle mücadelede çabaların rayından çıkmasına izin vermeyeceklerini vurguladılar. Kömürle çalışan enerjiyi aşamalı olarak sona erdirmek için çalışma taahhütünü açıkladılar. Ancak bunun için bir tarih de belirlemediler. Taahhüt Reuters tarafından görülen ve 2030 yılına kadar kömürlü elektrik üretimine sona erdirme hedefini içeren Önceki taslaktan ne yazık ki daha zayıftı. Tartışmalara aşina olan kaynaklara göre Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri bu 2030 tarihini desteklemedi. Yıl sonuna dek karbon tutulmasını sağlayacak teknolojiye sahip olmayan fosil yakıt projelerine desteği keseceklerini de tavir eden Enerji Bakanları her ülkeye özel tanınanabilecek bazı istisnalara izin verebileceklerini söylüyorlar. Bu hamleyle ulusal güvenlik ve jeostratejik çıkarların Hayati öneme sahip olduğu şerhi de böylece düşünmüş oldu. G7 ülkeleri elektrik sektörünü 2035 yılına dek büyük oranda karbonsuzlaştırmayı hedefliyor. G7 ayrıca ülkelerini 2025 yılına kadar verimsiz fosil yakıt subvansiyonlarını sona erdirmek için geçmişteki taahhütlerini nasıl yerine getirdiklerini gelecek yıl kamuoyuna açıklamaya başlamayı da hedefliyorlar. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Maliye Bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi, ECOFIN diye geçiyor. Toplantının bitiminde basına açıklamalarda bulundu. Toplantıda ilk olarak Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkilerinin görüşüldüğüne işaret eden Lömer, çok zor bir döneme giriyoruz, Bunu hepimiz farkındayız dedi Lömer. Enflasyonun geri döndüğünü ve bu konuda birlikte biraz sıkıntı çekeceğimizi, arz sıkıntıları olduğunu anımsatarak enflasyonla mücadelede Avrupa Birliği üyesi 27 ülke için bir numaralı öncelik dedi. Bu konu hakkında uzun süre bir fikir alışverişinde bulunduk. Enflasyona karşı hem kısa hem de uzun vadeli mücadele edilmesi gerektiği konusunda diğer bakanlarla Aynı fikirdeyiz diyor Lömer. Doğalgaz, elektrik, benzin ve gıdadaki fiyat artışlarından en fazla zarar gören vatandaşlar ve yoksul hanelerin hızlı desteklenmesi gerektiğini vurguladı Ömer, Söz konusu desteklerin enflasyon düştüğünde ise kaldırılması gerekeceğini anlattı. Yenilenebilir ve karbon bazlı olmayan enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirten Ömer, Bugünkü enflasyonun %60'ı fosil enerji fiyatlarındaki artıştan Dedi. Lömer Fosil enerji kaynaklarından kurtulmanın enflasyona karşı mücadelede yardımcı olacağını söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran mali birlik kurallarının 2024'e kadar uygulanmamasını içeren teklifi de değerlendireceklerini anlattı. Bu karar bize desteğe ihtiyaç duyulabilecek tüm yurttaşlarımıza geçici ve hedefe yönelik yardım sağlamak için gerekli alanı sağlıyor dedi. Keşke Türkiye'de enflasyondan kurtulmak için varıyla yoğuyla yenilenebilir enerjiye yatırım yapsa. Marmaris Kızılbük'te doğa harikası bir koya yapılan otel devre mülk inşaatının yarattığı çevre katliamı ortaya çıktı. Koy tanınmaz hale getirilirken dağ tamamen traşlandı. Marmaris Kent Konseyi üyeleri artık bu katliamı durdurun çağrısı yaptı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz Esen kalın.